Elhamdülillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrahmanirrahim Ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmu'in Ya Allahu Ya Mu'in Ya Hennan Ya Mennan Ya Kerim Ya Gaffar Ya Rahim Ya Rahman Mevlana İmam-ı Rabbani kaddisallahu sirru's semadani. Ben <gülüyor> Namazın esasını, namazın bel kemiğini oluşturan temel mesele Tadil erkanı konu yapmıştı ve en son Resul Ekrem sallallahu aleyhi biraz silip rivayet etti Ebu Urey radıyallahu anı tarikiyle gelen bazı silip <gülüyor> Ebu Urey radıyallahu buyurdu ki kale Ebu Urey radıyallahu şahsın شَخْصُنْ يُصَلِّيْنْ سِتِّينَ sene? Bir insan 60 sene namaz kılar. وَلَا تُكْبَلُوا وَاحِيَةٌ min سَلَوَاتِهَا 60 yıl namaz kılar. Peki bu insanın tek bir namazı dahi kabul edilmez. قال ابو رضي an. عنه يَكُنُ شَخْصُنْ يُصَلِّيْ سِتِّينَ سَنَةً وَلَا تُكْبَلُوا وَاحِيَةٌ min سَلَوَاتِهَا 60 sene namaz kılar ve 60 senelik namaz içerisinde tek bir namazı dahi kabul edilmemiştir. وَوَشَّخْسٌ لَا كِمْ بُوَادَمْ وَوَشَّخْسٌ لَا يُتِمِّ رُّكُعَهُ وَلَا سُجُودَهُ Bu adam namazın rükularını tam yapmıyor, rüküye tam eğilmiyor. Yani beli ile ayaklar arasında 90 derecelik bir açının olması lazım gelirken beli yukarıda kalıyor diyelim.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 Ra Zeyd ibn-i dostlarından Zeyd ibn diye bir zat var, bu adam şahsen racülen bir adam gördü, yusalli namaz kılıyor, ve la yutim rükû ve sucûde fakat rükûları tam yapmıyor, secdeleri tam yapmıyor, rükûye eğilecek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 e, Mafsalların yerli yerine gelmesi gerekirken bunu da tam yapmıyor. Yarım yarım, secden çalıyor, diyelim rüküden çalıyor. Namaz hırsızlığı yapıyor bu adam. Kile, Razıd ibn Umer, Rjulen Yusalli ve la yutim ruküya ve secdede ve secdelerini yapmayan, yerli yerine getirmeyen bir adam gördü. Tedağa <gülüyor> o, adama dedi ki, gel buraya. وَقَلْ يَدِكِ مُنْذِ كَمْ سَنَةُ سَلِّيْنَ هَاكَذَا Kaç sene beri namaz kılıyorsun sen? قَلْ يَدِكِ مُنْذِ sene, السَّنَةِ Kırk yıldan beri böyle namaz kılırım dedi. قَلْ مَا سَلَّيْتَ مَا سَلَّيْتَ فِيَذِ الْأَرْبَعَيْنَ yıl içerisinde bir yıl dahi namaz kılmadın sen.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 iktisat düşüncesiyle namazı da peki kuşa çevirdiğimiz oluyor. Hallac-ı Mansur kudiceserro her gün kendisine 400 rekat namaz kılmayı mecbur etmişti. Kendi kendine her gün 400 rekat namaz kılacaksın demişti. Dediler ki ona ya senin makamın yüksek buralara geldin işte şöylesin böylesin vesaire falan. Yani biraz da kendine acı, kendine merhamet et.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 ları fani olduğundan yani meşakkatı hissedecek mesela özellikleri kalmadı artık veya o da rahatlığı hissedecek özellikleri kalmadığından dolayı aşıkta meşakkat ne arar diyor. Aşık da çile ne arar diyor. Mevlada fani olan insanda rahatlık ne arar diyor. Bize birtakım şeyler peki böyle bir meşakkat gibi, zahmet gibi gelir ama gelir ama gelir ama Belli bir seviyeden sonra, belli bir seviyeden sonra nevlanın dostundan Meşakkatin de peki eseri kalkıyor, rahatlığın da eseri kalkıyor. Abdülhayyil Eknevi اِقَامَةُ الْحُجُّ عَلَى اَنَّ الْاِقْتَارِ فِي الْعِبَادَ لَيْسَبِبِي دَعَى diye bir kitabı vardır. Orada diyor ki, yani sahabe-i kiram teala teâlânum tabi'in tebe'u tabi'in rahmetullahi aleyhim rahmeten ve o zevvatın içerisinde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 Kitaplar, tabakat ve taracın kitapları nam safedi öyle söylüyor. Yani bu ne iştir peki? Akıl mantık basmıyor. Aklın ve mantığın bittiği noktada onların peki İslami yaşantısı başlıyor. Şimdi burada da namaz meselesinde meşakkat, çile yok bilmem ne rahat, şubu vesaire. Nebdenin dostunu zaten yani bütün sıfatları fani olduğundan peki erken erkene riayet edecek de ondan sonra ah oh diyecek vesaire falan. Nerede? Onun için insan çatayı iyi yakalayabilmeli. Allah kâmil iktidarı sahibi eylesin. Amin.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 Ahiret yani zor olmasa bu kadar bitiremeyecekler, amma ve lakin ahiret korkusu yani bu za, bu ı kiramı bu büyük insanlara verir, erim erim erim eritir. <gülüyor> Namazım ya kaybolursa ne olacak, orucum gidersem ne olacak, haccım, zekatım, zikrim, fikrim, cihadım vesaire kaybolursa, erirse ne olacak vesaire. Abdullah bin Mesut'un ortamada bir diyor ki, en büyük günahlardan bir tanesini de biliyor musunuz? Bir insanın yanlışını görürsünüz diyelim mesela namazında tadil erkene rahat etmiyor. Diyorsun ki ona kardeşim bak Allah'tan kork bu Cenab-ı Celle Celaluhu ile senin beraberlik ee, noktan bu namaz. Ki işte malum namaz Mü Müslüman'ın miracı. Bak Allah'tan kork şu namazını doğru düzgün kıl vesaire. Birisi birisine Allah'tan kork der de o da der ki sen kendine bak.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 Birisine bir şey söyleyecek olsan hemen diyor ki şey bir şeydi ben sana söyleyeyim diyor vesaire. Meğer sana bir tane patlatacak hesabında fakat falso arıyor. Bir didik arıyor. Ha o ki sen ona söylüyorsun tamam şimdi diyor bana diyor haddini bildirmek diyor bana diyor vazim olduktan tamam. fırsatı yakalın vesaire. Yani bir takım insanlar bir takım insanları gardını almış, fırsatını kolluyor, falsoyu kolluyor kolluyor. Bir münasebet bulacak oradan vuracak ona. Bu işler, çirkin işler. Bazı devstani bize zerre vefatından sonra rüyada görüldü. Dediler ki "Efendimizlere sana ne muamele oldun?" Dedi ki "Her şeyim tamam da şu süt meselesi olmasa dediler." "Ya ne süt meselesi ya? Ya bir keresinde dedi, bir süt içtim dedi, karnım ağrıyordu dedi. Dolayısıyla işte ısıttım, içtim o süt dedi, iyi geldi bana."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 bir rivayet var enne hu iza salla'l mu'min bir müslüman namaz kılsa ve ahsana salatehu namazını güzel yapsa ve atamma'r ruk'a ve sujudahu rükülerini ve secdelerini tas tamam yapsa yekunu lisalatihi bunun namazının beshasetun ve nurun bir parnaklı olur bir aydınlığı olur bin nuru olur ve terrucu bi'l melayike ila sema melayike ikram namaz alırlar göklere yükseltirler ve te dosalatu lil musalli namaz namaz kılana dua eder ve tekul der ki hafizakallahu kem hafasteni beni nasıl muhafaza ettin beni zayi etmedin, beni heder etmedin beni kaybetmedin muhafaza ettin Allah celle celal de seni muhafaza etsin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 Aynısun evlana Celalettin Rumi Kudisül Rum bu yurdi gibi su aynı arı içiyor bal yapıyor yılan içiyor zehir yapıyor. Unnez Zilmenel Kur'ani ma huwa ve rahmetun lil mu'minin ve la yeziduz illa khasara. Biz müminlere şifa ve rahmet olan ayetler inzal ediyoruz ya Allah Celle Celaluhu. Ayetler gönderir diye Cenab-ı Celle Celaluhu. Müslüman okuyor şifa ama zalime okunuyor, Eğer zalim okuyacak olsa ona dert ve sıkıntı oluyor. Aynı namaz, aynı namaz.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 Hafızlık yaptı unuttu ondan sonra veya okumuyor bakmıyor vesaire vesaire vesaire yani bunlar bize göre şu an cansız gibi geliyor ama yo yo bu dil topraktan ama bak Allah toprağa konuşturuyor onu konuşturan Allah onları niye konuşturamazsın ki Imam-ı şui buyuruyor ki kıyamette Kıyamette hayvanlar e, bir duada bulunacak diyor. O da Ademoğlunun, insanoğlunun senin benim başıma gelenleri hayvanlar görünce hayvanlar diyecek ki hamdolsun Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Ya Rabbim iyi ki bizi insan yaratmadı ya. Niye? İşte hesap, kitap, gelen şeyler, muhasebeler vesaire falan filan Rabbimiz iyi ki bizi hayvan yarattı ya. Kendim yoksin adas salatın insan peki namazın e, edasını, namazı yerine getirmeyi eğer güzel yapmazsa peki unutil salatu salatı bu namaz zulmani yeten bu zulmet olacaktır namaz kara bir şey olacaktır maniye gibi bir şey olacaktır, bacak kurumu gibi bir şey olacaktır. فَتَكْرَوَا الْمَلٰيكَتُونَ Peki, melekler o namazdan ikrah duyacaklar. Sanki birleş gördün de, üh yaptın vesaire. Bu namaz mı? Üh falan vesaire. demek ki kabul olunan namazı göklere yükseltiyorlar. Şimdi bu namaza karşı tiksinti duyuyorlar. Namaz mı? Bırak! der gibi. وَلَا يَعْرُجُونَ بِهَا اِلَى السَّمَائِينَ Bu namazı kalkıp da göklere yükseltmek diye bir şey söz konusu değil. Tadili erkanı yok, rükü sücudu doğru dürüst değil vesaire Yüz karası oldu bu. o السَّلٰهُ Hatta Resul-i Eklem sağ olasın bir hadis-i şerifte buyurduğu gibi, ahirette o namaz bir paçavra gibi vuracaksın, ''Al namazını senin ne halin varsa gör'' der gibi. فَتَدْغُ السَّلَاتُ عَلَى الْمُسَلِّ۪يۜ Bu namaz peki? Bu namazı kılana beddua edecektir. Dua e-şerri. Allah senin müstahakını versin. Allah seni şöyle etsin vesaire. Hani söz gelimi, kafamız bozuldu birisine işte Allah belanı versin vesaire falan der gibi sitemimizi ve kahrımızı yapıyoruz ya. Namaz, sana bu sefer kahreden, sana sitem eden sonra bir iddiacı gibi oluyor. Vetakul ve namaz arkadan şunu söylüyor. Deyyakallahu teala kema daye'tini. Ulan beni nasıl zayettin? Beni nasıl bitirdin? Allah da seni bitirsin. Görüyor musun? Himmet-i Muhammed niye ayağa kalkamıyor? Şu bu Arabistan'daştı işte görüyorsunuz hacc'a umreye gittiğiniz zaman. Namaz esnasında neler neler yapılıyor. O kaşıntılar sanki namaz anını bekliyor. Ya namazdan önce kaşına bildiğin kadar kaşın kardeşim, ne oluyor ya? Eli apış arasından yukarıya gelmiyor. Orayı elle burayı elle bilmem ne, oradan kaşın, buradan kaşın vesaire falan filan. Neyin namaz Allah aşkına ya? İmam-ı Şerhane buyuruyor, sahabe-i kiram namaz kıldığı zaman kazık gibi duruyorlar diyor. Gökten uçan kuşlar, aa şurada bir kazık var onun üzerine konalım derlerdi. Çünkü o kadar sabit duruyorlar ki, hayvan bile şaşırıyor, bu insan... Yoksa bu bir ağaç mıdır, kazık mıdır, nedir? Öyleyse, öyleyse. Feymbeği itmam, eda istallatim, namazı peki tas tamam yerine peki getirmek gerekiyor. Da ve tadil arkani, tadil erkana tas tamam riayet gerekiyor ve secdeleri kemayembeği gerektiği gibi itmam etmem, etmek gerekiyor. Ve riayetul kavma peki kavmeye yani rukudan sonra dönüyoruz tekrar ayağa veyaşe işte doğruluyoruz. Bunlara riayet tam olacak vel iki secde arasındaki peki oturmalar vesaire bunların tas tamam yerine gelmesi gerekiyor. Hz Ali kerramallahu veca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 Tabi yaşamadığımız için o hali bize bunlar ya işte şu bu bilmem ne vesaire vesaire geliyor. Ama ama bilelim ki biz eksikiz biz. Tıbbın tespitine göre insan dilinde 3000 tane tat alma merkezi var. İnsan dili 3000 türlü tat, tadı hissedebiliyor. Ama bu dilin bir kısmı yara olsa peki 3000 alamaz 1000 tane icabında veya 500 tane tadı e, idrak edebilecek insanın tatma duygusu, ama dil hasta ise peki, dil eğer sıhhatli ise üç tane tadı almaya gücü var. Şimdi iman ve İslam noktasındaki kaliteyi de anlamak, aynı mantıkla yani e, yürür gider. Salaul ümmeti huluvvul himme diye bir kitap vardır, yedi cilttir. Saat, <Sessizlik> namaz, oruç, had, zekat, ilim, cihit, izcihad, zikir vesaire konularında Resulekem sallallahu aleyhi ve gelen ümmeti Muhammed'in yüksek kabiliyeti neydi peki? Gayretleri neydi onu anlatıyor orada. Hz. Damar anh oruç noktasında çok ıstıraç çeşit diyor. Yani oruca çok düşkünlük gösterir diyor ve derisinin rengi yeşile dönmüş diyor. Hz. Aişe validemiz radıyallahu anha o ise oruca düşkünlük gösterirdi. Ya zaten bütün yıl tamamı oruçla geçiyordu. Ramazan bayramı hariç, günü hariç, kurban bayramının dört günü hariç. Onun da vücudu siyaha inkılap etmişti diyor. Halbuki Hazreti Ayşe validemizin lakabı Hümeyra'dır. Hümeyra pembe renk demektir. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona Ayşe derdi, Hümeyra derdi. Peki pembe vücut siyaha inkılap etmeye başlamıştı. Bak tasavvur bile mümkün değil, o deminki bahsedilen Abdülhahilek Nevi'nin kitabında Allah, elli defa hacca giden, yetmiş defa hacca giden, yüz defa hacca giden mi ararsın? Günde efendim yani yüzlerce hatta binlerce hareket namaz kılan mı ararsın vesaire? Adamın peki fazla secdeden dolayı, fazla secdesinden dolayı adamın alnındaki şu deri kayboldu, kafa tasının kemiği gözüküyordu. İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullahu Teala'nın bir talebesi vardı, Mis'ar i̇dn Kidam diye. Bu zat secden dolayı, fazla secde dolayı namazla, fazla meşgul olduğundan dolayı şu, alındaki deri, tıpkı yani kedi mesela bir halı fleksi böyle tırmalar ya böyle katır kutur, katır kutur. O halı fleksi böyle pötür pötür yapar böyle, keçeleşiyor böyle, alnı o zatın böyle olmuştu. Veya şu deri kalkmış, şu şuran üzerine efendim yeni oturmuştu. Adamların fiziği, coğrafyası değişiyor arkadaş ya. Ben hala namaza girmiş değilim ben. Veyembagiy delaletü'l-âhirîn. Öyleyse eydan tek ala itmâmi's salâti bitum Bak zamanımızda kılınan namazlarda korkunç delikler var, korkunç yırtıklar var.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 Herkes demokrasiden dem vuruyor, herkes demokratlıktan bahsediyor vesaire. Ben sana karışmayacağım, sen de bana karışma. Benim namazım bana vesaire falan filan. Bu işler çok çi işler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle ki, gashiyet kimsekraten, mamsıfahani haliyesinde söylüyor. Azize vade mizirvay diyor. Gashiyet sekraten'' iki sarhoşluk sizi perişan etti. İki sarhoşluk sizi komaya soktu diyor Rasulü Eklem sallallahu ve hubbul cehil buyuruyor. Birisi hayat tutkusu, yemek, içmek, keyif bilmem ne vesaire, gezmek, tozmak şu bu. Bir bu. Cehalet tutkusu cehalet düşkünlüğü bilmesek ne olacak ya o kadar ince gitmeyelim ya vesaire bu iki duygu var ya sizi lime lime eritecek diyor Resulekim sallallahu aleyhi ve sellem o zaman bil insanlara insanlara güzel şeyleri söylemeyeceksiniz bana ne ya insanların yanlışlarını göreceksiniz ikaz etmeyeceksiniz diyor Resulekim sallallahu aleyhi ve sellem Niye? Orada bir kronik bir hadise var orada. Cehalet tutkusu yandan sonra içimize sindi. Ee bir şeyler öğrenmeyi risk görmeye başladık. Yani çile ve meşakkat görmeye başladık. Neticede peki keyfin bozulmasın da dinlenme gidecek al götür vesaire der gibi bir hal maazallah. Ama vel kâimûne bil kitâbi ve sünneti ke sâbikânel evveline minel muhâcirine vel ansâr, diyor Rasûl-i aleyhi ve sellem. Böyle bir peki herkesin vurdum duymaz olduğu bir ortamda Allah'ın kitabı ve Muhammed Mustafa sallâhu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle hareket edenler ise Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye gelen muhâcirin-i kirâm, sahabe kiram. Ve onlara kucak açan, ve onlara kucak açan, hatta ve hatta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 ümmetin böyle fitneye maruz kaldığı, dik kafalık yaptığı bir ortamda, kimsenin vaaz ve nasihat dinlemeye tahammül etmediği, canının sıkkın olduğu bir zamanda yine Allah'ın kitabında, yine Muhammed Mustafa'nın sünnetinde ısrar eden benim ilk gözarım, göz benim ilk aşkım bitti, ben onun için varım deyip de,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 Ve اكثر الناس insanların çoğu mahrumun min hadi devletin bu devletten de maalesef mahrum. Bana ne onun namazı ya nasıl kılıyorsa kılsın ya vesaire deyip belki onu terk ediyor. Yani ikaz yapmıyor. İkaz yapmıyor. İkaz yapmıyor sıfır. Yani Sevriye Teala bir adam gördü ayakta çişe diyordu affedersiniz. Ona söyleyemedim ne olduysa artık yani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 Şimdi ee, mimberin dibindeki diyor, mimberin dibindeki adam nasıl duyuyorsa hutbee'ye Ayasofya camisinin ta arkasında deliler var. Orada diyor saptatan insan da aynı hutbeyi aynı güzelliği duyabiliyordu diyor. Niye? Kimse de çıt yok diyor. Öksürme yok, adam boğuyor kendisini. Niye? Çünkü ses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 Adam leş gibi kokuyor. Onu önce bir sokaklarda banyoya, e, hamama, bir onu bir onu bir adam şeklinde e, sokarlardı. sokaklarda ondan sonra üç gün sonra aa şimdi çık bakalım padişah denirken de yani bir devlet başkanının huzuruna çıkarken bile yakışıklı olacaksın bilmem ne vesaire sağın solun işte sakalım bilmem neyi vesaire hepsi muhtazam olacak. Peki Allah'ın huzuruna çıkılıyor. Sahabe-i var, yani hatta yani tabiinden de var, namaza giremiyor adam ya, namaza giremiyor, niye korkusundan? Azinnu-nu Mısri, Kudüs-i Allahu Ekber, yok git, olmadı bir türlü ya namaza giremiyor adam, niye korkudan, niye haşyetten?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 Yani öyle bir çita var ki, öyle bir çita var ki, demi denildiği gibi, hayalimizin bittiği yerde onların namazı başlıyor. İmam Cafer-ı Sadık Sisi'edendir, Sadat'tandır, büyük adamdır. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin üstadlarındandır. Namaza girdi, Fatih i bitirdi, zamm-ı okurken bir yere durdu, nefesi bitti. Ve orada tekrarlayacakken devrildi gitti, yıkıldı gitti. Üç saat sonra kendine geldi dedi ki ne oldu ya, iyi gidiyordun namazda, birden yıkıldın bayıldın gittin. Yahu dedi e, namaz kılarken dedi Fatiha-i Şerife'yi okudum, arkadan Zamm-ı sure okuyordum, nefesim bitti bir yerde durdum dedi. Tekrar nefes alacakken baktım, Rabbim okuyor, ben dinliyorum, dayanamadım gittim diyor. Allah Allah. Hacı Muhammed Paris'e Kudüs'e Sirru. Şahin Nakşibend'in aynı zamanda. Benim bu dünyaya gelmem onu eğitmek içindir diyor Şahin İdi diyor, fastul kitabından atıyor bunu. Rabbim okuyor, ben dinliyorum diyor. Ben burada uyuyorum, uyuyorum burada, uyuyorum! Şerefsiz bayram ocağı. amel. Bu iş var ya, Sâra metruken bu gitti diyor tadilerken. Tadilerken gitti ki yani dünya bir tarafa namaz bir tarafa peki namaz bir tarafa diyelim söz gelimi erken bir tarafa namazın belki mi kırıldı kırıldı bitti gerisi bitti arabanın şaftı gitti Vazel amel sarametü'l-külliye ve ihya'uhu min aham muhimmatil İslam bu işi ciddiye almak gerekiyor bu işi ciddiye almak gerekiyor İslam'ın en peki mühim konulardandır bu اِنَّ اللّٰهِ يُحِبُّ اللَّذِينَ اِيُقَاتِ الْنَفِيْسَ بِيْسَ فَنْ كَهَنَّمْ بُنْيَنَمْ Allah Celle Celaluhu. Ben Azimüşşah'ın sizin Rabbiniz saf saf saf saf tam disiplin olmuş bir şekilde benim yolumda savaşan ve mücadele veren kullarını Allah sever diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Sanki yani bir, bir binanın duvarları, binaları birbirine kimletlemişsiniz, tuğlaları üstte dizmişsiniz, hepsi, bütün tuğlalar biri öbürüne destek veriyor. Baktığın zaman böyle, hiç arada delik melik yok vesaire. İşte bu disiplinle, peki disiplinle olmuş e, insanları, benim yolda savaşanları ben severim diyor Cenab-ı Hak Ama o ruhu kazanmak, o ruhu kazanmak namazda oluyor. Namaza disipline olamayanın normal hayata disiplin olması mümkün değil. Galer Rasulullah sallallahu sallam Rasul ekmşa sallam biliyor ki men ahiya sünneti ba'den umit ed, falau sevab meyets şehit. Meşhur hadisleri, benim bir sünnetim kaybolduktan sonra, benim bir sünnetim kaybolduktan sonra, benim bir sünnetim öldükten sonra kim kalkar benim bir sünnetim iyi ederse. Ona yüz tane şehit sevval verilir. Bak Resul eklem savasının bazı şehit peki tabirini kullandı, şehit normunu kullandı. Neden niye? Neden niye? Başka bir şey de söyleyebilir diye cevabında. Diyelim ki susuza işte efendim yani su veren, yüz kere su veren bir adamın mesela işte sevabı gibi veya makamı gibi ona efendim mükafat verip demedi. şeyi kullanıyor. Yani bu iş o kadar zor olacak ki cephede savaşan bir insan düşün ki vuruldu. Değil mi? Vuruldu. E bir acı yedi bu adam. Peki yüz kere vurulduğunu kabul et. ha <gülüyor> ha Yüz acı. Demek ki birisine birisine kardeşim şu işi şöyle yap.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 Aha şu zaman, o zaman. Bakın şimdi bunları burada söylüyoruz değil mi? Çıkacağım dışarıda birisi bana diyecek ki, ''Hoca işte ben bir gün seni görmüştüm.'' vesaire falan filan. demek ki anlattığımız gibi. Bizde de nefis var, de insanız yani. Ama ihtiyar ama gayri ihtiyar bazen dillik sadır oluyor yani. Ama yani kasten bir şey yaptığımız yok. Ama elhamdülillah yani kirimiz varsa,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 Sen şeriatı muhafaza et ki, şeriat da seni muhafaza etsin diyor büyükler. Niçin yani İslam'a biz mecburuz, mahkûmuz? Çünkü korunmaya ihtiyacımız var. Allah Celle Celaluhu şu et ve kemiğin peki sağlıklı olması için bu kadar şeyleri gönderdi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Ee dünya hayatının hatta geç ötüğü, ahiret hayatının da muhafaza altına alınması,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 Namazın böyle bir keyfiyeti vardır. O yüceye makamlara çıkmak kolay mı oluyor ya? Yani şu dünya hayatına bir imkanımız olsa da, oturup şöyle gönlümüzce bir rüzbî ambaklînin Meşrıbul ervâhini bir okusak sizinle birlikte. Allahü Teala. Böyle hassas bir şekilde namaz kılan, ondan sonra ciddi manada ibadat-u taatını yerine getiren kullara vermiş olduğum makamları anlatıyor. Ama bakıyorsun ki ilk basamak namazdan başlıyor. Ben sadece bir örnek söyleyeyim. Meşrubu Arwata diyor ki bu bir yerde de yani benim hüştü zannım, benim hüştü zannım, büyüümüzün de efendim yani hali tefsiri diyor. Adam diyor ki, اِذَا زَحَرَ الْحَقْقِ سُبْحَانَهُ لِلْرُوْحِ عَلٰى سَفْتِ الْعَزَمَةِ وَالْكِبْرِيَىۜ Allah Celle Celaluhu, azamet ve kibriyasıyla ile, ile, kulunun ve dostunun diyor ruhuna kendini gösterdiği zaman. Yani Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü, insanın peki ruhunu, abluluk altına aldığı zaman. وَدَانَ الظُّهُرُهُ i̇mam Rabban da buyurduğu gibi, Cenab-ı Hak Celle Celal öz zatı ile kullana tecelli ettiği zaman böyle şimşek var bir vurur geçer. Ama Nakşibendiye tarikatındaki büyüklerde bu hal daimidir diye Rabbani. Şimşek burada geçti, sahir tarikatlar da öyledir diyor. Nakşibendiye tarikatında hakikaten ehli kemal sahibi olan dostlarında ise o şimşek var ya devamlı. Nasıl bir gönül sahibi olmuşlarsa, nasıl bir ciddiyet belki çitası yakalamışlarsa o hal devamlı vuruyor, yıkılmıyorlar gene. Nakşibendi, Nakşibendi, Nakşibendi. Nakşibendi olmak var, nakşibendi olur gibi gözükmek var. Bunlar farklı farklı şeyler. Allah bizleri gerçekman da olanlardan eylesin. Evet. Adam diyor ki rüzben evet. Cenab-ı Hak Celle Celle azamet ve kibriyasıyla dostunun ruhunu diyor abluk altına aldığı zaman tehterik ruhu fi miranil azama vel kibriya. Evet. Cenab-ı Hak Celle Celle o dostunun var ya, ruhunu yakar diyor, kavur diyor. وَلَا يَسِلِ النُورُهَا بِتُوْبِيَ بِتَرِيكِ الْبَاصِرَ اِلْعَيْنِ Cenab-ı Hak nuru var ya, adamın ruhunu, o dostunun ruhunu yaktığından Allah'ın nuru şu gö göze ulaşıp da burada peki o dostuna görme olmuyor diyor, gözünü kaybeder diyor. Baksa da göremiyor böyle. Tamam Tamam mı? Tamam mı? Görmemekliğin bir de böyle bir manası vardır. Nedir o? Cenab-ı Celle Celaluhu'nun peki azamet ve kibriye yangını içerisinde o ruh ki yani şu ete kemiğe, iş görme kabiliyeti ruhlu oluyor. Arabanın lastiği içerisinde hava olmasa lastik neye yarar ki? Ama hava gözükmüyor. Lastiği götüren o. Lastiğin de havaya ihtiyacı var, havanın da lastiğe ihtiyacı var. Ama lastik gümlese peki? Aa, lastik kaldı. Şimdi ruh bir hava gibi değilim. Ama Cenab-ı Hak celle celaluhu yaktı diyor. Yakınca göz bir defa görme e, enerjisini alabilecek kaynak kalmadı. Allah kaynağı darmadan et ediyor. Fe yara zamanen şeyen. Hatta yezhabu'l hal bir süre geçecek diyor yani. Bir süre geçecek diyor. O hal, o hal o hal kalkarsa ancak görmeye diyor başlar diyor. Ama o hal devam devam ederse göz gene görmeyecek diyor. Bu ne demek cemaat? Gel seninle dağlara gidelim kardeşim. Ben söyleyeyim sen ağla. Sen söyle ben ağlayayım peki. Şu ne demek bu ya? İçeride ne yanar dağlar gümülüyor, ne volkanlar patlıyor peki? allah Teala mahrumiden eylemesin. Cenab-ı Celle Celaluhu daha eylemesin. Cenab-ı merdudinden eylemesin. Amin. Mevla makbulünden eylesin. Amin. Aşığım dersin belayı aşkdan ah eyleme ahedi bagyarı ahından Agah eyleme sanki Mevla sanki Mevla namazda veyahut da gecenin tenha saatinde ha, o teheccüd saatinde sanki sana böyle söylüyor ağlıyorsun sızlıyorsun vesaire Mevla da sanki sana şöyle söylüyor aşığım dersin La yi aşkda nak ah, ah edip ağyarı ah enden ah ağa ah beni seviyorsan bir cana bak aşkın getirdi o yangınlardan dolayı sakın ah deme ah edip de senin halini anlayamayı anlamayanlara o halini sızdırma diyor biz sen bil diyor kemal in. Bir sen diyor fikrim, kulum, fikri. bir sen bir ben o kadar Vay, vay, bilmem ne vesaire. Yapma bunları diye Cenab-ı Hak Celal. der gibi yani. Allah böyle kendisine mahrem olanlardan bizleri eylesin Amin.